Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Urve bin Mesud radıyallahu anh Ficar savaşlarına Sakif kabilesinin kumandanlarından birisi olarak katılan bir baba ile Şübeya bint Abdüşems bin Abdümenaf Kureyş kabilesine mensup olan bir annenin evliliğinden dünyaya gelen Urve bin Mes'ud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le akraba olmasının yanı sıra Ebu Süfyan'ın kızı Amine ile evliliği dolayısıyla da Allah Resulü'nün bacanahtır. Sakif kabilesinin reislerinden biri olan Urve, Mekke'de çok iyi tanınıyordu. Zuhruh suresinde yer alan, ''Bu Kur'an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya.'' dediler. Ayetinden anlaşılacağı üzere, Hz. Muhammed aleyhisselama vahiy gelmesi üzerine, Mekkeli müşriklerin, vahyin ona değil, Mekke'nin veya Taif'in zenginlerinden birine indirilmesi gerektiğini söylerken, Urve'yi kastettikleri nakledilmiştir. Urve bin Mes'ud'un Allah Resulü ve Müslümanlarla ilk teması, Hudeybi'ye antlaşması sırasında gerçekleşti. O, Kureyş'in Resulullah'a yolladığı elçilerden biriydi. Kendisinden önce Resulullah'a temsilci olarak gönderilen Budeyl bin Verka, bir sonuç alamadan dönünce, Urve bu defa kendisinin Resulullah'a gönderilmesini istedi. Ancak, Resulullah'la barış yapılmasına karşı çıkan bazı Kureyşliler, Müslümanların tarafını tutacağı endişesiyle onun bu isteğine rıza göstermedi. Fakat Urve, gönderilen elçilerin temsil gücünün bulunmadığını, ayrıca kendisinin de annesi vasıtasıyla Kureyşli olduğunu söyleyerek onları ikna etti. Urve bin Mes'ud radıyallahu an Resulullah'ın yanına gidince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi umre yapma düşüncesinden vazgeçirmek için Mekkelilerin Müslümanları şehre sokmamaya yemin ettiklerini ve kendileriyle savaşmaya kararlı olduklarını bildirdi. Ayrıca yanında bulunan kimselerin Mekkelilere karşı duramayacaklarını ve ilk vuruşmada kendisini terk edip gideceklerini iddia etti. Urve bin Mes'ud'un bu sözlerine çok öfkelenen Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona ağır bir söz söyleyince Urve zor durumda kaldı. Urve, Resulullah'la konuşurken Arap geleneğine göre ona iltifat amacıyla arada bir sakalını tuttukça resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duran bir sahabi her defasında kılıcının kınıyla eline vurarak bu davranışına devam ettiği takdirde elini koparacağı tehdidinde bulundu. Kendisine bu tehdidi yapan kişinin yeğeninin oğlu Muhire bin Şube radıyallahu anh olduğunu öğrenmesi Urve bin Mesud'un çok canını sıktı. Müslümanların Resulullah'a gösterdikleri sevgi ve saygıdan son derece etkilenen Urve, Mekkelilerin yanına dönünce bunu dile getirdi. Elçi sıfatıyla birçok kralın yanına gittiğini, krallarına bu derece sevgi ve saygı gösteren başka bir topluluk görmediğini söyledi. Mekkerilere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmelerini, onun ve arkadaşlarının Kabe'yi ziyaret etmelerine izin vermelerini, aksi halde kendilerinin zararlı çıkacağını belirtti. Mekkerilerin onun tavsiyelerine önem vermemesi üzerine oradan ayrılıp Taif'e gitti. Urve bin Mes'ud hicretin 8. yılında Resulullah'ın Taif'i kuşatması esnasında Müslümanlara karşı kullanmak üzere mancılık yapmayı öğrenmek için Yemen taraflarındaki cüreşte bulunuyordu. Rasul Ekrem kuşatmayı kaldırıp Medine'ye döndükten sonra memleketine gelen Urve'nin gönlüne İslam sevgisi düştü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha Medine'ye ulaşmadan ona yetişip İslamiyet'i kabul etti, Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve'nin itibarlı bir kişiliğe sahip olması, aralarında akrabalık bağı bulunması, Hudeybiye görüşmeleri sırasında insaflı bir tutum sergilemesi dolayısıyla onun Müslümanlığı benimsemesine çok sevindi. Bu arada Urve kabilesine dönüp halkı İslamiyet'e davet etmek için izin istediyse de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Taiflerin kendisine kötülük yapmasından, Hatta onu öldürmesinden endişe ettiğini söyleyerek buna izin vermek istemedi. Ancak Urve bin Mes'ud radıyallahu anh hem şehirlerinin kendisini çok sevdiğini anlatınca Taif'e dönmesine müsaade etti Resulullah. Urve bin Mes'ud radıyallahu anh Taif'e gidip ziyaretine gelenlere Müslüman olduğunu ve İslamiyet'in mükemmel bir din olduğunu anlattı. Fakat Taifliler onu dinlemediler. Ertesi gün sabah namazı vaktinde evinin üstüne çıkıp ezan okudu ve kavmini İslam'a davet etti. Ancak buna öfkelenen halk ok atarak Urve'yi ağır şekilde yaraladı. Urve'nin akrabaları Urve'yi yaralayan kişiden intikam almak isteyince Urve buna izin vermedi. Şehitliği ilahi bir ikram kabul edip kendisini yaralayanın kanını bağışladığını belirtti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Mes'ud radiyallahu anh'ın şehadetine çok üzüldü ve onun Yasin Suresi'nde kendisinden bahsedilen kavmini hidayete çağırdığı sırada onlar tarafından öldürülen kimseye benzediğini söyledi. Urve bin Mes'ud radıyallahu anh'ın vefatından sonra oğlu Ebu'l-Meli Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İsra hadisesini anlatırken